kafalarındaki Allah'ın temsilcisi. Zahir görmüş yani. El iyiydi, taş yonturuyordu. Bir de Allah diyor. Aslında Allah onunla da bilir. Ama aklındaki Allah, yani ona böyle... O da nasıl tarifte bir şey Yani yani, ya, Hazret'in bir... Çocukları bırakırken bunu böyle şey, yanlış sorular, yanlış, dağılır, yanlış dağılır. olmasın. Onun, onun azabını hepimiz çekeriz. Yani, sacit secde etmeye. Türkler bunu bu müziği anlıyız Bu müziği tarifiyeti bulamazsınız. Çok zor bulamadım. Sizde bütün kitabı karıştırdığım Bu bu küfür ile iman onun kemal kudretine şahit ve rubibiyeti karşı ikisi de saciptir. Maddede de ikilik var. İnaşçta da ikilik var ama sonuçta teklik. Vakti. Lakin bilmiş o ki müminin huzur ilahiyle secde etmesi tavandır. Tavan isteğeveti. Kendi arzusuyla. Tamam. Emri ilahiye itaat etmiş olmak içindir. İnandığı Allah'a, vahdet tek olan Allah'a, eşi benzeri olmayan Allah'a, ibadeti inanıyor buna. Ona inanıyor. Ona ibadet ediyor. Çünkü mümin Allah'ın rızasını aramakta ve serdeşiyle o rızayı kastetmektedir. Allah'a inandığı için tek olan, hiçbir emsali olmayan vahdede inandığı için ve onun rızasını almak için Allah ibadet. Biz de onun için namazda dururken ya Rabbi senin için Şu falan namaza niyet ettim demiyor musun? Mevcusi de yezden dediği aklındaki falan neyse fakat sembol olarak da o mağbud'a secdedir. Onu Allah diyor. Ateş, müdür ateşi. Hazreti Peygamber doğduğu zaman söndü ateş. Secdedir. Fakat onun secdesi terhendir. Yani istemeyerek kendisidir. Zaten da bir Türk asıl manası da var. Bunu söyleyeyim. Yanlış olmasın. Evet istemeyerek zorla Korkudan, korkudan, korkudan, korkudan, korkuda. Korkuda. korku'da. Budur. Çünkü masada ve bunarda başkadır. Mesela gene misal mi geliyor. Mecusi ve kafir, mecusi'yi ateşe tapan demektir. İran'dadır. Hala orada mecusi şeyleri var tapınakları var. Kafir, sultanın kalesini tahmin ederler. Yani maddiye tahmin eden sultanın kalesini tahmin eder. Bunu tıkıyorum. Tahmin eder ama ne, niye tahmin Sultanın kalesini. Bunu yapmakla beraber o, o kalede bir makam elde etme için. Bir beylik, şeflik, bir şey, ve bak sultan ben sana kalitemi sen de bunun karşılığı bana burada bir şeyler ver, başla. Yani beden kalesine vücudunu beni vehmederek onu tamire çalışır. O beden kalesi kendi mülkü olsun diye asıl sahibine karşı bagi, yani haydül hırsız yan kesici ve asil olur. Kır, nihayet ecel gelir. O kale onun elinden cebren ve kerhen zorla, istenmese de alınır. Asıl sahibine ait olur. Yani meclisi maddi menfaatleri düşünerekten, maddi saadetini düşünerekten o kalenin sahibine hizmet eden kaleyi tamir eder. Oradan ya çok para kalacak bir da işte bir makam elde edecek. Ancak mümin ise beden kaletini masip, masip devlet deliri. Masip devlet deliri. Yani, han hamam çiftlik falan bir şeyler. Ve rükbe için değil. Mahsa sahibi olan paşa için tamir eder. O da parça tamaz, Allah. Onun için. En yani çok da pek aldı yani. Allah da parça, emir, emir. Vücudu tamir edecek olan yemesi, içmesi vs. medbu muazzamı olan Cenab-ı Hakk'a ibadet edecek kadar kuvvet ve kudret bulmak içindir. Allah'a olan ibadeti Allah'tan manevi bir şey de beklemez, bekler onun içindir. Çirkin der ki ey çirkin yaratan Allah sen güzel ve çirkin ikisini de yaratmaya kadirsin. Güzel bir şey. Güzel de der ki ey güzellikler padişahı bak bu nefede Allah'a padişahı. Her bir evde yapar çünkü şey beni bütün haniplerden farklı sayacaklar. İkisi de Allah'a güzel şeyler söylüyor ama güzel ve çirkinin söyledikleri farklı. Çirkin güzel de yarattı, çirkin de yarattı. Hem yani bir, bir bir kaplayız. Ama güzel diyor ki güzelliğini yani Allah'a diyor teşekkür var diye sen. Ee, yeni bütün ayetlerden farklı da bir hapsi şiir var ve bu da <gülüyor> ve güzelleri güzelliği sever. Daha bir şey söyleyebilir miyiz? Burada hani sizin e, o sorum şeye çok yakın olduğu için haddim olmayarak söylüyorum ama. Benim küçük kızım 5 yaşındaki benimle beraber namazlara o da hani oyun olsun diye katılıyor ama en son işte dua ediyoruz. O da dua ediyor benimle. Açmış ellerini. Sen sevgilerin padişahısın dedi. Ben böyle ben dedim bıraktım Allah'ım onun hani dua olarak dedi. Ne güzeldi. Güzel. <gülüyor> Öyle söyledi. Ben böyle kaldım. Kız işinden geliyor şu an. Çok güzeldi. güzeldi. <gülüyor> hani onu paylaşmak istedim. O tabir de çok güzeldi. Sevgilerin padişahısını sen dedi. Duanız da bunu yap. Yarabeyiz sen güzelsin beni de güzel yaktın diye. Noksansız değil mi? Ekşeyi, ekşeyin yerinde. Taz, terbiyen, ahlak ve Anan baban da güzeldi ki sen, onların da güzel oldu. Bu da bir şükür. Anan baban seni büyütmesiyle şimdi neler neler. Şimdi sen çocuktan büyüksün. Onun çirkin zahmetesine. Se sen de çekiyorsun. Ya, sen de güzel ya çocuk. Ama ben eskire sahibine düştüm. Ben kendi aklımdan öyle düştüm. Ama bak, geldin, herkesin giremini de yere giriyorsun. Hepimizin hepsini, benim buradayım aklıma gelmezler, korkardım bileklerim. Allah'a kaza bak. Hepinize kısmet Ne yani. güzel Nasıl? nasıl makam, molla, parlak makam. E, kötülük gelmez buraya. buraya, gidip, gidip, gidip pislik gelmez. Ben de derim burası. En son sahibini alır, getir çıkartır. Yani, hiç bakmazlar şey İşte güzel de çirkin de kendini yaratan Halik tane Halik hak ederler. Efendim, Halik Teala'ya bu sürede hitap ederler. Şurada küçük bir küçük biri varsa bitirelim ama herhalde yok 60 adetici. Biraz uzun. 3.5 3.5. E. Bu da böyle kalır. 52 beyit. Çok uzun. Merhaba ee, 52 beyit dediciğim. 52, 52 beyit. 65 beyit. 65 56. Biliyorum şey üzerine isterseniz bir kaç şey konuşalım Ha, Hesap yok söyledi, yok görünen 65, var ve var görünen Hadi yok diyeceğiz yok zümlekte <gülüyor> yok görünen var yani nazarda var, var görünen var yok yok. Evet. yok çünkü vücudu izzafi. E şujet şeyi tüm. ortaya koyup birbirinden çıkardığınız o Vücudu izafye gidiyor, vücudu hakiki kalıyor ortada. o zaman yerden hak zaten. Çünkü oradan. Mansur'un söylemek istediği bu diyor. Hocam tabi hesap dedeleri şey, Ahmet Han Bey de ondan almış çıkmış yani. Hesap dedi. Hakikaten hani, ne deme de, ki? E, şimdi ne şey bak neyim var bir şey onun katı tutulmadı. Değil, ne edeyim ne alacağım dedim işte. Şey Hocam de, de, çok sıkı çok sıkı kullanıyor. Esaret de, diye, esere bak da, evet. e, şey ne de, da böyle bir şey? Böyle bir şey vardı. Eseri. Amir Sır gör. Eseri yaratan Amir evet. Eseri yapan da. Esatya'da üç tane bir insanı yetiştirmiştir. Büyüsü Ahmet Hanım'ın konuk, Büyüsü Tayyip birisi de bunu Atıf Abdüla'yı yaptı, Atıya'yı yaptı. O da mı? Bir, var, var. Bu dördü de Dört, yani. e, eserler vermiştir, insana yetiştirmiştir. Eserler var, müessürü görür. Şimdi bir roman okursun, taba bunu alacak bilmem üniversiteden yazacak ya. heristiye ya, ya. her neyse geldi. Dante yazması. Yani Dante'se senem ya. E, fakat o, o, o cehennem üçü tasvirleri de malzam o <gülüyor> veyahut da bir şarkı dinlersin, şarkıyı bilmediğin halde "Tam bu şarkı dedenindir." üst çıkartıyor. Elisi "Dedenindir." dersin. Şey, bu da İster şarkı ya da roman. O onu yapan da o İsteri. Fena çıkaranda Mısır, onu yapan bu dede, o da Mısır. Ya da bir başka şirkete ya da Paris'ye, o da Mısır. Onlar da Şimdi çocuğuna bak, anasına, babasına. Kendine bak, bizden, anne bak kızına değil ya. Böyle bir at atasözü vardı. O, o çocuğu yetiştiren anne, babadır anne hani baba ya kız ne kız ne baba oğlu ne baba. Bana ay ayı sak ne sahip, sahip ol. Buna çok şey. Şöyle bizim atla yerleşmiş şeyler de çok da doğrudur. Çok da doğudur. Bunu yalan bunu yalan pek az düz iş şey asya vardır. Arkadaşını karşı konmuşum dedi bir çocuk vardı. Senin izinlerini bile Ramazan'da anır ki camiye gidip falan neki, banası babası gece gündüz kafayı çeker, mahalliye ceza çıkartır, hepsi Bu burada nasıl diyor ama binde bir şey olur. Hem de o gösteride hem de Aslı yahudi, Aslı yahudi senin tutuyor bir dizir ya şey, o, şey o, var mı? Bahamı var mı? Yoksa sade yani. De, Yağdı, yer sanda suya düşüyor. Bir bulan çıkardı yani. Fakem yani. Koşlamayın da. Memi yan yakıyor, kula koşuyor. Vesat ya da şehit istem oluyor ve böyle dört tane büyük, milyon taş insan yetiştiren vesat de. Mevlim'i dünyanın eserini vermiş, Ahmet Ahmet Konur. Dünyanın ilk kadar eser veren bir zamanda kimse yok. Abdülrahay Efendi, Yahya Efendi dergâhının, Yahya'nın dergâhının imamı. O da eser vermiş de insan yetiştirmiş, basıf. Bir basıf onu yetiştirmiş, o da, o da eser vermiş, büyük eserler vermiş de. Sana hani esere bak, Müşteri gör, müessüle bak, Hak, hocam ona birer kendini yok Nefsi tamamen hemen hemen ortadan kaldırmak lazım. Yani <gülüyor> şu şey perde her nefsin her bir, bir şey havası diyeyim. Bir perde, Tabii aşırı yemek yemek, yemek şey veya başka şey, şey. Eylem, eylem, sıkıntıya gider. Hayat verdin. olamam. Verdik. Evet ya. Kimin dedim burada yanlış dedimciğim. Son zamanlarda Yedi bin geldi. Kaç gün ördün sen? Altıkaşı. Eşüz üç. Yedi geldi. Şeyde. Ee, Galiba onun birisinde, şimdi orada tekrar bu haddet edenlerin, hani bir ara şey kesiyor ya, Kıyıs'a kesiyor ya, Aydınlar, şey diyor ki, e, o dağdurluya, yani, Ya Resul olarak, e, yani, senin şeyin kesildi diyor ki, namres için diyor. Şimdi ya, o adamlar ona Ya Resulullah o orada hata değil miyordu? O tamam, ya, yani Ya Resulullah diyorsun. Değil mi? Tabii, Bu kitap bazı baya baya bir plan var şeklinde. Pandaj'da istoruşanlar kendini artık şeyde başasın. Çarpımı. bir şey şeyiz, Müslümanlıkta ibadet tarihini bir kitabı var, vardı. 1960'ların baskısı. Orada tek dinli olan Mekke'nin önce tek dinli, Halif dini var. İbrahim Peygamber'in devam ettiren tek dinli bir Mekke'nin nasıl çok dinli yani çok e, tanrılı hale geçtiğini anlayacak. Özünde Hz. Peygamber'in ailesi de o çok tanrılı tarafta değil Halif dininde zaten. Öyle bir şey olmadı onlarda. Evet. Onu iyi anlamak lazım. Yani içinden çıktı, hepsi müşrikli diye bir şey yok. Hatta hatıraları var. En büyük bir kutları var. Adı Elvila. Hmm. Allah. Kur'an'da bir ayet verdiler. Bunu şimdilik hafız değil mi? Bilemiyorum. Değil mi? O pay dağıtılması var. Onlar da diyorlar ki işte azını Allah'a veriyorlar da çoğunu kendi kutlarına veriyorlar. Yani evet şey evet <gülüyor> Yani Allah da kabul ediyor ama en büyük bir, belki ki hepsinin üstünde, ötesinde bir büyük kut olarak kabul ediyor. Kelime anlamıyla çünkü elbette hay bi evetki aile Yani o kelimeyi andığınız zaman gönlünüzün ferahladığı şeyden. Peki bu Peygamber Efendimiz zamanında tasavvuf yok muydu? Ya da o zaman bir sırda da daha sonra mı zuhur etti, açığa çıktı? Hazreti Peygamber'de tasavvuf var tabii ki. Bu bizim tasavvuf, onun onun kurduğu esaslar ve onun eee şer'i hayatının dışında da tasavvuf, tasavvuf su ve denen bir meclisi vardı orada bu dört dört halde, bazı akıbülte bu daimi bazılarıydı, onlardan ayrı görüşüyordu. Bazı bir münakat yapmak konuşuyordu onlar da, bu tasavvufü geliyordu. İşte pekem ben tasavvuf oldum. Bugün tasavvuf 10 dağ. Fakat onlar bu tasavvufu pek fazla ileri sürmedi niye? Çünkü dinden kaçanlar olur. Hmm. Şirat yerleşsin, şirat yerleşsin. Onlar da kendi inandıklarına bunları verdiler. Hazreti Osman, Hazreti Ebubekir, Hazreti e, Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali. Dördünün de bunlar dördünün tarikat biridir. Anlatabildi. Hakikaten Ömer'in ve Hazreti Osman'ınkiler unutuldu gitti. Hmm. Gidip yaşamadı. Bugünkü tasavvuf, Hz. Ebubekir'den ve Hz. Ali'den. Neşe'den. Mevlevilik Hz. Ebubekir'den. Bektaşirik Ebubekir'den Ebu ama onları Ebubekir'i sevmezler. Yani sevmiyor değil de, fazla <gülüyor> da de fınay değil. Ama Osman'ı sevmiyor. Bekliyoruz. Biz bekliyoruz. <gülüyor> ee, i̇şte Aleviler var. <gülüyor> Hadi Acı'dan neşit eden tarikatlar, onlar var şimdi. Ama mesela ben e, Hazreti Pir'de çok ağır bir sandım. Yoksa bu meslebi gül gül gül gül kurmazdım. Yani, bugünkü manada, o günkü böyle bir tarafı yok ama Hazreti Peygamber'in elinde ortası vardı. Oradan dört dört harifesine verdi. İkisi yürüdü, ikisi yürümedi. Ee, Sabahat'a dediğim gibi, e, den, dediğimiz gibi de, hocam da aynı şeyde, ve onun cümünün asya kadar tasavvuf tabirleri böyle değildi. Çok sendik tasavvuf almayalım işte. O zaman tasavvuf da bu nedir? Şeriatın tam fatihi şeklindeydi. Ee, yavaş yavaş da Araplar, Araplı başleratın çok güçlü olmaya Adeti pekem bir şey söyleyemem, sadece mazlum mazlum. E, doğru söylenemez mazlum. Müdcüm orada ben, da bir hikmet ben, var ama değil mi? Ben, Sonuçta orada da bir hikmet var. Yani onu söylüyorum ama bir şey açığa çıkıyor. Yani Allah istisso belki o sırna açığa çıkarmayacaktı. Ya da binde bir kişi alıyor yani bin kişi taş atıyor, bir kişi almıyor, biri e, atıyor gibi. Yok şimdi ondan böyle böyle ite ondan böyle açığa çıkmadı. O o taş ilk ilk, ilk ilk kurban oldu. İlk kurban oldu. İde si nesimin? Onun girdiği yava mıdır onun? Yani. 10 yıldır yol var mıydı onu soruya? Yani. On Samsun'un meydana getirdiği yol tasavvuru var mıydı? Yok. Çok zor değil bir Şey Şeyde var, e, Şahabettin verdiği maktum var mesela. Evet. Işıraki'ye. Hazreti Şevş şey, alay ettiği söylenme, değil mi? Boynunda boyuna çımar var diye. Evet. Bu maktum, bu da öldürülüyor. <gülüyor> Aha, şey, tamam. Işık evet. heykelleri diye bir şey evet. var. Tatlım yazıyordu, evet. evet. İlkta savvuf daha çok emeği bir saray varmış, i̇şte israf derecesinde yemeden, içmeden, saltanarda, namaz saatlerini ihmal etmeler. Gezik zamanındaki rezavlarında böyle bir tepki ki, o şehirden kaçıyorlar, çekiliyorlar ve dağlara taşlara gidip işte kendi yerlerinde yerler kaplı veya bir yer bulup, yalnızca ibadetler ve hayırlar yaşamak istiyorlar. O çünkü o toplumun içinde yaşarlar, kirleyecekler. İslam da çok uygulanmıyor. Artık yani. Az feylander zamanında gelmişler, sormuşlar Peygamber'in sarayı nerede? Feylander bitti, feylander açatıldı mı diyor? Nerede sırayı? Yok. Niye var olar? Ya da soğuk mu? Emem biler bir şey var. Deşler mi? kötü bir şey olduğundaki? göstermek için. Hepsinalar hep sırtıyla hep tezahür ediyorlar. Ah, de sonra da Var ama şey, yani, yani insan ama işte insan onu şey için işte, Hz. Musa firavuna, firavun bir yere inanacak gibi oluyor. Kur'an'ın kitabı da vermiyor. Haman'a danışıyor. ki ya sen ayak takımını Rabbisin diyor, sen nasıl onlara eşit olursun, biziz santanatımız, sarayımız, sen hepsi gider diyor, sıfıra ineriz, onlarla bir oluruz diyor, elimizden de gider bunlar diyor. Peygamber'e vazgeçiyor iman ki. Aynı şekilde Hz. Peygamber'e geliyorlar, öşekler diyorlar ki ya senin dediğini çok iyi anlıyoruz, aslında inanıyoruz da ama biz bu revkemizi bırakamayız. Şevre böyle azet aynı şeye gelirsek, servetimizi dağıtırsak, bu fehrimizi, bu tekallebe durumumuzu terk edersek, tabii yani sıfıra gideriz o evet. rezil oluruz herkesin, evet. nefis işte, yani. yani nefis, hmm. onu nefis engelliyor. <gülüyor> evet. Esin, o gibi, şimdi demek Birçok bu hakkıda kilis yapalım, üstüme güya tanıdığı bir şey anlatıyor. Çok eee karışma biçoldüğüm bir arada bu pek iyi. Bir şey birader. Namaz da kılacak. Ondan da çok iyi biliyorlar. Biz Almanya'da geçecek şey, ne alış. Dene mektebinde misafir ediliyoruz. Her ay ya yani, bir 45 30 güne bir bir kurup şey geliyor. Kadın Orada mektepte koşuyor, biliyoruz. Böyle devam ediyor. Orada genç bir papası var. Güzel dedi ki, adam iyi kötü Türkçe de vermiş, Türklerden Türkçe vermiş. E, bakmış, bu yemekte domuz eti var diye. Siz yemeyin, haram edin diyor. Yemeyin domuz eti haram edilmiştir. Emri yok. Allah hakkındaki fikri ayı benim gibi, ben, ben. ayı gibi. Ama orada arada biz adam saptanası duruyor, bir mekteb elinde. Adam binler oynuyormuş. Şey bir kare bir mekin. kocaman bir bahçesi vardı, müthiş bir şey, bir sistem. Ama çoğu da o, o şeyi terk edemiyor, o mahdiyi, gücü terk edemiyor ama e, şeyinde İnançların da yine Bir Ermeni arka gözlüm vardı, iyi e bir çocuk yani, öyle Ermeni ama kötü, çünkü Ermeni değil de Türk hüminiyetçi bir yani, Kiliseye gitmezdi, Ya papozlara da yapmadı, ya. şeyi kökü bırakmazdı, kökü Yok için. Tamam bakalım. Su var mı?